Efendim iyi günler, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Nasılsın kara gözüm? İyidir iki gözüm sen. Ben de iyiyim de bu domuz gribi aşısı beni biraz düşündürüyor. Sen ne karar verdin? Ben düşünmeden olayı kapattım. Neden? Ucunda iğne vardı ondan. Sana iğnesiz olanından ayarlayalım Karagöz'üm. Allah Allah. Var mı ölesi? Aaa ayıbettin. Sen iste yeter. Yani Karagöz'üm biz şurada ciddi bir konudan bahsediyoruz. Sen geçmiş iğne fobinden bahsediyorsun. Allah Allah. Ben yokum arkadaş. Zorla mı? İyi tamam tamam. Sallandırma hemen suratını. Suç bende değil. Ta güzelim masallara kadar iğneyi sokanlar da. Masal mı? Tabii canım, hani iğne batacak korkusuyla şatoya kapatılan kızdan bahsediyorum. Annem her dikiş diktiğinde uyuyup da uyanamayacak diye korktum. Hani masalda öyle vardı ya, sonra her ele batan iğne uyursuzluk sayılır zaten. Ha tabi tabi, kan aldıranlar da üç vakte kadar vampirleşir. Ya o da var değil mi? Ya batıl inanç bunlar, diğerleri de adı üstünde masal. Ha, öteki de iğne battı, canımı yaktı tekerlemesi. Biri de tekerleme, evet. Ya öyle ya da böyle bunlarla büyüdük Hacıvat. Aman iyi iyi, büyüdüysen. <gülüyor> Sana iyi, ben nice baba diş ağrıları çektim de yine de deldirmedin bu bedeni. Aman iyi ettin, o acıları çekeceğine eli hafif birine gitseydin de çözseydin meseleyi. Kader işte, dartla usta olanlar çatlayıp hep bana. Sen kendini kasmayacaksın. Rahat olacaksın. Yahu deniyorum biraz gevşemeye çalışıyorum. Ama o batırmadan önce şırıngayla vurulan tipsi, tips diye sesini duyunca ee, tekrar kasılıyorum birader. O ses bana kurbanlığa yatan koyun için bilenen bıçak sesi gibi geliyor vallahi. Sen tıpta kullanılan iğneyi kazımışsın anılarınla. İğne dediğin başka işlere de yarar. Mesela benim babaannem. ...yakasından hiç ayırmazdı. Hava atma aracı olarak kullanırdı. Hava mı? Konu komşu gelince çıkardığı gibi yakasından iğneyi... ...bir çırpıda geçirirdi ipliği. Hadi ya. <gülüyor> Hem iğne olmazsa söküklerimiz nice olurdu. Bunun çengellisi de var efendim. Çok iyi tutucudur. Kancalı olanı da balık tutma aracıdır. Kaba ete gireni var. Kula gireni var. ...iyi acı unsurudur. Ayrıca bayırtma aracı olarak da kullanılır değil mi efendim? Anlaşıldı anlaşıldı. İkimiz ayrı tellerden çalacağız efendim. Ya fobi bu fobi. Boru değil ya ben arıdan bile tırsarım ucunda iğnesi var diye. Tamam anladım. Madem anlaşamayacağız... ...konuşmanın da bir manası yok. Yok. O zaman gelelim sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! <gülüyor>